Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Yolun başındaki taliplerin uykusu. Cemalullah'a aşık olan, yar ile buluşmaya talip olanların uykusu gelmez. Sabaha kadar uyanık kalırlar. Arifler şöyle demiştir. Yolun başında olan talipler, gecenin üç bölümünde de uyumalı ki, uykusuz kalmasınlar. Yoksa, başları ağrır, ızdırap duyarlar. Sadık müritler, gündüz iki saat, gece altı saat, toplamda sekiz saat uyumalıdır. Gece ve gündüzün kısalıp uzamasına bağlı olarak, bu saatler ayarlanabilir. Öyle zaman olur ki, İnsandaki ağırlığı giderme hususunda, ruhla birlikte uykusuzluğun da faydası vardır. Uykusuzluğun ağırlığı giderdiği olur. Zira uykusuzluk, yaratılışı itibariyle soğuk ve ıslaktır. Bedendeki hararet ve kuruluğu giderir. Talibin, günün üçte birinden az uyuması, onun dima ve fehmine zarar verir. Bedeni ızdıraba düşer, mecalsiz kalır, Tuttuğu yolda gevşeklik ağır basar ama gönüldeki muhabbet ağır basar ve bu alışkanlık haline gelirse belirtilen miktardan daha az uyku zarar vermez. Zira insani ruhta fıtrat olarak soğuk ve yaştır. O da uykunun boşluğunu doldurabilir. Ariflerden birine geceyle aran nasıldır demişler. O arif zat şöyle der. Geceye hiç uyup teslim olmam gelir mübarek cemalini gösterip döner gidince de onu hiç düşünmem. Gece ibadet edip dosta dua etmek cemali müşahede etmek içindir. Ebu Süleyman Darani şöyle der: Geceleri uyanık olup ibadet edenler bundan öyle Zevk lezzet ve sefa bulurlar ki ne yatıp horul horul uyuyanlar ne de Sabaha kadar alemlerde eğlenenler kendileriyle boy ölçüşebilir. Arifler şöyle der. Sevgiliyle bir yıl birlikte olunsa, uykuyla uyanıklık arasında yaşanmış gibi kısa olur. Ama sevgiliden ayrı ve uzakta yaşamak, uykuyla uyanıklık arasındaki süre kadar da olsa, insana bir yıl gibi gelir. Bu sebeple, Dostla birlikte olmalarına vesile olduğu için, Gece, Yakin ehline hep kısa gelir. Allah ona rahmet eylesin. Ali bin Bekar şöyle der, Kırk yıldır, Gecenin bitiminde, Güneşin doğması kadar beni üzen bir şey olmadı. Çünkü der Arifler, Geceleri uyanık kalanlara, Hak Teâlâ nazar edip, Kalplerini nurla doldurur. Gönüllerine, türlü bereketler indirir ve bunların gönüllerinden gafillerin gönüllerine afiyet ulaşır. Hak Teala, peygamberlerinden birine şöyle buyurur. ''Has kullarım şunlardır. Onlar beni sever, ben onları severim. Onlar bana aşık, ben onlara aşığım. Onlar beni zikreder, ben onları zikrederim. Onlar bana nazar eder, ben onlara nazar ederim.'' ''Sen de bu has kullarımın yolundan gidersen, seni de severim. Bunların yolundan çıkarsan, sana nazar etmem.'' Kendisine böyle seslenilen peygamber, ''Ya Rabbi, has kullarının alametleri nedir?'' diye sorar. Hak Teâlâ şöyle cevap verir, ''Çobanın koyun gütmesi gibi, onlar da gündüzleri gölge güder.'' Yeni doğmuş yavruları olan kuşların yuvalarına aşık olduğu gibi onlar da güneşin batıp gecenin geldiği vakte aşıktır. Gece karanlığı basıp insanlar dostlarıyla kaldığında gece boyunca ayakta ibadet halinde olur, yüzlerini yere sürer, bana yalvarıp yakarır, aradaki ayrılıktan şikayet edip ahvah ederler. Benim için katlandıkları şeyleri bilirim, şikayetlerini duyarım. Kendilerine ilk hediyem, gönüllerine nur indirmektir. Onlara ikinci hediyem şudur. Yedi kat yer, yedi kat gök terazilerine konulsa, yine de bunu onlara az görürüm. Üçüncü bir hediyem daha var. Zatımla, bütün esma ve sıfatlarımla kendilerinde tecelli ederim. Böyle tecellime masar olmuşlara verdiklerimi kimse bilemez. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Şehabettin Sühre şöyle der. Sadık bir mürit, Hak Teâlâ'ya yalvarıp yakarmak için gece kalktığında gecesinin nuru gündüzüne akseder. Böylelikle gündüzü gecesinin korumasında yaşanır. Zira bu sadık müridin gönlü, Allah'ın nuruyla aydınlanmıştır. Gündüz yaptıkları her şey, geceleyin buldukları nurun kaynağından kök almaktadır. Nitekim hadis-i şerifte, geceleri ibadet edenlerin yüzü, gündüzleri güzel olur buyurulmuştur. Dahut Peygamber aleyhisselam, Ya Rabbi, geceleri kalkıp ibadet etmeyi severim. Bunu ne zaman, Gecenin hangi vaktinde yapayım der. Hak Teâlâ şöyle buyurur. Ya Davud! Gecenin başında kalkma, sonunda da kalkma. Zira başında kalkan, sonunda kalkamaz. Sen gecenin ortasında kalk ki, kimse seni rahatsız etmesin. Bu saatte kimse olmaz. Benimle yalnız kalır ve ben de seninle olurum. Tam bu vakitlerde ihtiyacını arzet. İki uyku arası, Geceyi ikiye bölen bir vakit. Gecenin evvelinde, Yatsı namazından sonra, Nafile namaz kılıp zikretmeli, Uyku bastırınca da uyumalıdır. Tekrar uyanmalı, Abdest alıp, 12 rekat nafile namazdan sonra, Bitir namazı kılınmalı. Peşinden zikrullah gelmeli. Ancak uyku bastırdığında namaz kılıp zikretmekten sakınılmalı. Allah korusun, bu gafillerin ibadet ve zikrine benzeyebilir. Kitabın müellifi fakirde şöyle der. Şeyhim Hüsamettin bin Şehabettin, Ahmet bin Hüsamettin, Muhammed Muhyiddin, Abdülkadir Geylani, Kuddise Sırrıhu müritlerine şöyle söylerdi. Geceleri bir kez uyuyun, gündüzleri de bir öğün yiyin. Gündüzleri, kuşlukla öyle arasında, kaylule uykusuna yatabilirsiniz. Şunu bil, hakkı talep edenin, gece kalkıp namaz kılması, Allah'ı zikretmesi gerekir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece bir koyun sağ kadar bile olsa, kalkıp ibadet edin buyurmuştur. Kimileri bir koyunun sağımında geçen vaktin dört rekat, kimileri iki rekat namaz için yetebileceğini söyler. Kimileri de Hak Teâlâ'nın Âl-i İmran Suresi 26. ayeti i Kerimesine işaret eder. De ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, Dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Bu ayetten hareketle şöyle denir. Allah Celle Celaluhu, Dilediğine, Geceleri kalkıp, ibadet etme kudretini verir. Dilediğine de vermez. Evet, Kişi tembellik edip gevşeklik gösterse, Gayreti terk edip, Gece ibadetinden mahrum kalsa, üşenip gece namazını kılmasa, kendisi için hayır kapıları kapanır. Bu kişi otursun, yas tutup ağlasın. Ey Aziz! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halinden, daha yüksek bir mertebede bulunmak mümkün değildir. Geceleri kalkıp ibadet etmekten, onun mübarek ayakları şişermiş, Kimi kendini bilmez, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları ibadet için değil, şeriat ve sünnetini bildirmek için yapmıştır der. Tembelliğini itiraf edemeyen bu gibilere cevap olarak şunu deriz. Madem şeriat ve sünnetini öğretmek için böyle geceleri kalkıp ibadet ediyordu, o halde kim oluyoruz da onun şeriat ve sünnetine uymuyoruz? Böyle düşünen sonunda pişman olacaktır. Burada ince bir nokta var. Gece ibadetini terk etmekte fazilet gören bu haliyle de Cenabı Hakk'a yakın olduğunu iddia eden hastadır. Bu halleri kaçınılmaz olup kendini amellerinde gösterir. Hasta oldukları anlaşılmaz. Hastalıkları amellerinde görünür. Yakın olduğunu düşünüp bunu iddia edenin hali hasta olduğunu gösterir. Bu halle bağlanmıştır. Şehabettin Sühre şöyle der. Bu inceliği birçok kimsede gördük. Ama anlaşıldı ki bu bir kusurdur. Allah ona rahmet eylesin. Biri hasan Basri'ye geceleri namaza kalkmak için niyetleniyorum. Fakat bir türlü kalkmayı başaramıyorum. ''Bunun hikmeti nedir?'' diye sorar. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri şöyle der. Gece kalkıp aptest almana ve namaz kılmana, günahın mani oluyor. Kulun yapması gereken, gündüz günah işlemekten kendini korumaktır. Gündüz günahtan sakınan, gece namaza kalkmayı başarır. Ululardan biri, ''Günah işlediğim için, ''Yedi ay boyunca geceleri kalkıp namaz kılmaktan mahrum kaldım.'' deyince, ''Gece namazlarına mani olan bu günah neydi?'' diye sordum. Bir gün, sokakta birinin ağladığını görünce yanına vardım. ''Evdekilerden biri mi öldü ki böyle ağlıyorsun?'' dedim. ''Ondan daha beter bir belaya uğradım.'' dedi. ''Vücudunda bir yara mı çıktı? Hastalığa mı tutuldun?'' dedim. Düştüğüm bela, bundan da beter dedi. Nedir bu bela deyip merak ettim. Adam, kapıların hepsi yüzüme kapandı. Gönlüme perde indi. İşlediğim günah sebebiyle, bir gece virdimi çekemedim. İşte bu yüzden ağlıyorum dedi. Kimileri, adamın uğradığı belanın, ihtilam olmak olduğunu söyler. Adamın başını yastığa koyduğunu, Uyuyup, rüyasında ihtilam olduğunu belirtir. Zira, adam başını yastığa koyup uyumasaymış, ihtilam da olmayacakmış. Kişi başını yastığa koymayı terk edip, geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirdikten sonra, başını yastığa koyması kendisine günah olur. Bu hataya düştüğünde ihtilam olur. Ancak kişi ibadet niyetiyle güç toplamak üzere uyursa bu günah sayılmaz. Fakat aşıklar için bu bile günahtır. Salih insanların çoğu geceleri sabahlara kadar ibadetle geçirir, hiç uyumazlar. Hatta tabiinden 40 kişinin yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kıldığı rivayet edilir. Allah cümlesine rahmet eylesin. Bunlardan bazıları şunlardır. Said bin Müseyyer, Fudal bin İyaz, Vehb bin Verdi, süleyman et Darani, Ali bin Bekâr, Habîbel Acemi, Kehsen bin Münhal, Ebu Câzım, Ebu Kadim, Muhammed bin Münke. Bunlar bu kadarla sınırlı değil. Ebu Talib el Mekki Hazretleri, Kuddise Sırrıhı, Kutül Kulûb isimli eserinde hepsinin ismini vermektedir. Sabaha kadar uyanık kalınamıyorsa, gecenin üçte birini ibadetle geçirmek müstehaptır. Müstehabın en azı da, gecenin son üçte birini ihya edip, birinde uyumak, gün armadan da uyanmaktır. Uyanmanın birkaç yolu gösterildi, isteyen birini tercih edebilir. Yukarıda geçen ayet, hadis ve velilerin sözlerinden, sabaha kadar yatıp uyumaya izin çıkmıyor. Geceleri hep uykuyla geçirmenin yanlış olduğu anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde, biri sabaha kadar kalkmadan uyusa, şeytan, geceden gelip, onun kulağına bevleder buyurur. Mesabih şerhinde, bu hadisin yorumu yapılırken kulağa bevletmekten muradın şeytanın kişiye galebe çalması, onunla oynaması olduğu belirtilir. Kimileri ise şeytanın gerçekten kulağa bevlettiğini söylemiştir. Fakat hitabi kuddisi sırruhu bu bir benzetmedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşbih olsun diye böyle söylemiştir der. Geceleri sabaha kadar uyuyup, sabah namazına kalkmayan, kulağında idrar varmış gibi duymaz, üzerine bir ağırlık çöker. Zira bevledilmiş kulak artık duymaz, sakil olur. Böyle olduğu için, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teşbih yapmıştır. Hafız, Kuddise sırrıhu şöyle der. Gece namazını terk edenlerden biri rüya görür. Kara yüzlü biri gelip ayağıyla yüzüne basar. Arkasından da kulağına bevleder. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri ise şöyle der: Geceleri sabaha kadar uyuyup namaz kılmayı ve Allah'ın zikrini bırakanlar sabah olup parmaklarını kulaklarına götürdüklerinde şeytanın idrar kokusunu alırlar. Kimileri de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde şeytanın bu tür insanların kulaklarını batıl sözlerle doldurduğuna, batıl sözlerle dolmuş kulaklarında hakkı duyamadığına işaret edildiğini söyler.